Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin, ve ila cembil enbiya vel murtelin. ve ila ve al rabbil alemin Allah'ın el-efalul hüsnası ve aşk Diye başladık Allah'ın efalini, fiillerini anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Allah'ın öğrettiği gibi Nuzul Sarası'na göre Allah'ı yakından tanıyabilmek için önce fiillerini öğrenmek gerekir. Fiillerini anlamak gerekir. İsimler fiillerin arkasında demektir. Biri fiilleri görmeden isimleri göremez, isimleri anlayamaz nasıl mesela bir insan kerimdir, cömerttir ne zaman ki birine cömertlik yaptıysa kime cömertlik, kerimlik yapmışsa önce yapılan işi görür, fiili görür sonra o insanın kerim biri olduğunu anlar nereden anlıyor? fiilinden anlıyor Dolayısıyla fiiller isimlere, el esmaul hüsnaya perdedir. Rabbimizin cemalini görmek istiyorsak, önce fiillerini görmemiz gerekir. Fiillerinden dolayı isimlerini görmemiz gerekir ki, zat tecellisi olsun. Fiillerini görmeden hiç kimse iman etmiş olmaz. Sadece dilimizle, işte her şeyi yapan Allah'tır. Göster bakayım, hangi işi yapmış, sana hangi muameleyi yapmış. Yaratması ayrı şey, her şey O'nun yarattığı kuludur, mahlukudur. Ama bir de O'nun muamelesini, fiillerini görmen lazım, işini görmen lazım. İşini kendi üzerimizde görmemiz gerekir. Kendi üzerimizde. Bize nerede, ne zaman, nasıl muamelede bulunmuş ve bu muamelesi onun hangi güzelliğinden, hangi isminden dolayıdır? Bunu anlamamız gerekir. Allah Kur'an'ı indirirken ilk 8 ayeti inmiştir önce Alak suresinin. ilk gelen fiil, elleme fiiliydi, öğretti. Talim ettirdi, öğretir, öğretecek. Onun için ilk emri de okudur. Allah kuruna öğretiyor. Her şeyi öğretir, öğretmediği hiçbir şey yoktur. Öğrenmek deyince, bilmek değil, Allah ona talim ettirdi, buyuruyor. Onu onun fıtratına yazmış. Dünyada, dünya hayatını yaşarken, her neyi ona öğretecekse, o onun fıtratında mevcut. Onu biliyor zaten, onu biliyor, onu yaşarken onun ne olduğunu bilir, ne olduğunu anlar. O'nun Allah'ın hangi isminden tecelli ettiğini anlar, çünkü o isim O'nda tecelli etmiş. O'nu anlarken, anlamaya çalışırken bir de kendini anlar, kendini tanır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak bir de kendini anlar, kendini tanır. Tanımalıdır. Tanımak için görmesi gerekir, bakması gerekir ki anlasın, yoksa tanıyamaz, anlayamaz. Allah kuluna anlat deyince, kulun aklına, gönlüne ne gelmelidir? Allah. Çünkü bütün hayatını, bütün vaktini, zamanını Allah ile muhatap olarak yaşamış. İster bunun farkında olsun, ister farkında olmasın. Farkında olmadığında hakikati inkar etmiştir. Küfür bu zaten. Nasıl bir muamele olursa olsun Allah ile muhataptır. Her bir kul tek tek. Gerisi, geriye kalan bütün varlık, bütün insanlar onun için bir imtihan sebebi. Allah onu onunla imtihana tabi tutuyor. Kazansın diye. Evet, öyle buyurmuştu. Allah imtihana tabi tutar. Hanginiz daha güzel Amel yaparsınız diye, güzel yaparsınız diye. İmtihanın sebebi bu. Güzel yapmak için Allah imtihana tabi tutuyor. Güzel yapmamız için de hem iyiliklerin olması gerekir, güzelliklerin olması gerekir, nimetlerin olması gerekir. Hem musibetlerin, belaların, dedikoduların, iftiraların, hastalıkların olması gerekir. Öyle ki güzel yaptığımızı ortaya koyalım. Muameleyi Allah'tan bilmeyince, muameleyi nereden, kimden bilirsek bilelim, onu Allah'a şirk koşmuş oluruz. Herkes kendi fiilinin failidir aynı zamanda fiilinden mesuldür. O ayrı. Bir de Allah onunla diğer kulları imtihana tabi tutar. Bir kuli imtihana tabi tutar yüzlerce. Hatta onu tanıyan herkes onunla beraber imtihana tabi tutulmuş. Kulun önce Rabbim benden ne istiyor? Allah bu kulü böyle imtihana tabi tutmuş. Rabbim benden ne istiyor demelidir. Eğer Rabbim benden ne istiyor demezse Rabbini yok saymıştır. O kulü Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görmüş. Hiç farkında olmadan ona ilahlık vasfı vermiştir o kendisi yapmış demiş olur o yaptı o yaptı dediyse bu durumda Allah'tan bağımsız olarak o yaptı dediyse imtihanı da de yok saydı imtihanın sahibini de onun sahibini de kendi sahibini de yok saydı inkar etti küfür bu zaten küfür örtmek demek hakikati örtmek olan şeyi görmezden gelip yok saymak örtmek Onu inkar etmesi gerekmiyor. Onu yalanladı. O fiili sadece karşısındaki insana vermiş oldu. Muameleyi kendisine yapana vermiş oldu. Peki Allah'ın fiili nerede? Allah ne yapıyor? Allah bir şey yapmıyor demektir. Bu o da ilahtır. Onun için kendisi bunu yapabiliyor demektir bu. Hayır. İmtihana tabi tutuldu. İmtihana tabi tutuyor çünkü. Allah ne buyurdu? Oku dedi. Bununla beraber Allah talim ettirmiş dedi. Öğretmişim ben sana. Sen bunu biliyorsun. Biliyorsun işine gelmeyince yok sayıyor, anlamamazlıktan geliyorsun demektir. Allah Hz. Hazreti, Hazreti İsa'yı anlatırken Allah ona Tevrat'ı, İncil'i, hikmeti öğretti dedi. Peygamberlere, her peygambere neyi öğretmişse, ümmetine de onu öğretmiş. Onunla beraber edeceği için onun fıtratı farklıdır. Fıtratı göndereceği peygambere, göndereceği kitaba göre şekillenmiş. Rabbi onu öyle terkip etmiştir, ona iman edecek şekilde, ona gelen kitap olabilecek şekilde onu yaratmış, terkip etmiş. Onun için yaratmış. İmtihana tabi tutarken onunla imtihana tabi tutacak. Bu ümmet bütünüyle, gönül itibariyle, fıtrat itibariyle Resulullah Efendimiz'e tabi olabilecek şekilde terkip edilmiş. Canlı Kur'an olabilecek şekilde terkip edilmiş. Fıtratı öyle yazılmış. Allah ona öyle talip etmiş, öyle öğretmiş. Yok ben bunu yapamam. Onun yaptığını yapamam. Yalan söylüyor. Yapabilir. Yapabilir, işine gelmiyor. Daha doğrusu kul olmak işine gelmiyor. Avdolmak işine gelmiyor. Ne olmak istiyor? İlah olmak istiyor. Ben demek istiyor, bence demek istiyor. Bana göre demek istiyor, ben biliyorum demek istiyor. Herkes bana uysun, bana tabi olsun. Hatta benim kulum olsun, bana secde etsin diyor gücüne kadarsa o kadar söyler gücü evinde ailesine çocuğuna mı yetiyor bunlar benim kullarımdır diyor ben ne söylesem öyle yapacak emir benim diyor bu evde ilah benim diyor gücü o kadar yetiyor memleketi teslim etsen aynısını söyler gücüne göre söylüyor öyle firavunlar vardır ki firavun onların yanında mazlum kalır. Hem de ben müminim ve müslümanım diyenlerde, Eğer Firavun'un yetkisi ona verilse, yapamayacağı şey yoktur. Yapamayacağı zulüm yoktur. Dolayısıyla ben zulmetmedim. Senin zaten zulmetme imkanın olmadı. Olsaydı neler yapacağını Allah biliyor. Herkese muamelesi onun kazanabileceği şekildedir. Hangi kula, hangi fiiliyle Allah muamele ediyorsa, o kul, o muameleyle kazanır, kazanabilir. Hazreti insan olabilir, Allah'a dost olabilir, gönlü cennet olabilir, Allah'a yakın olabilir, ebediyen kazanabilir. Hangi insana nasıl bir muamelede bulunduysa Onun dışında Herhangi bir muamele ona yapılırsa Ona zulüm olur Allah'ın kullarına zulmetmesi mümkün değildir buyurdu Allah insana zulmetmez buyurdu İnsan kendi kendine zulmeder buyurdu Zulmetmiyorsa hakkını veriyor demektir Başka türlü bir muamele olsa o, o kula zulüm olmuş olur. Çünkü kazanma imkanını elinden aldı demektir. Ona bu imkanı tanımadı demektir. Onun için hiç kimse Allah'tan ne daha alim ne de daha rahimdir, rah merhametlidir. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun diyemez kimse. Söylerse haddini aşmış, Allah bilmiyor, ben biliyorum demiştir. demiş olur. İmtihan nereden, ne zaman, nasıl gelirse gelsin bu hep böyledir. Ona itiraz etmemek gerekir. Her şey yerli yerindedir. İmtihan gelmiş. Sana düşen kazanmak için gerekeni yapmaktır. İmtihanın nerede neresinde olursan ol, ister imtihanın içinde ol, ister imtihanın yakınında ol, ister o imtihandan uzak bir yerde ol. Allah sana senden ne istiyor ona bakman gerekir. Eğer her anda muameleyi yapan Allah ise bu durumda önce senin Allah'a bakman gerekir. Allah'ın fiiline bakman gerekir. Senin o fiile nasıl karşılık vermen gerekir? Bunu anlamaya çalışıp gereğini yapman lazım. Gereğini yapıyorsan, gereğini böyle bakıp gereğini yaptınsa kul olmayı kabul etmişsin. Allah'ı kabul etmişsin. Allah'ı mülkün maliki olarak, meliki olarak kabul ettin demektir. Allah'ı Rabbin olarak, sahibin olarak kabul ettin demektir. Allah'ı Rahman ve Rahim olarak kabul ettin demektir. Allah'ın seni imtihana tabi tuttuğunu, kazanma imkanını anladın ve gereğini yapıyorsun demektir. Yoksa şunlar niye şöyle oldu, bu niye böyle oldu, şurada niye kan döküldü, burada niye fakir var, burada niye böyle zulüm var? Sen kimi hesaba çekiyorsun? Kimi hesaba çekiyorsun? Yoksa sen Allah'ı yok mu saydın? Hadi dua edelim. Bu iş dua ile olacak şey midir? Senin duanla Allah takdirini, imkihani değiştirir mi? Sen kendine dua et. Kendine. Senin sana ait duan var mıdır? Ya Rabbi ben Hikmetle bakıp senin muradını görüp anlamak istiyorum. Benden ne istediğini anlayıp gereğini yapmak istiyorum. Sana ters düşmek istemiyorum. İlahlık iddia etmek istemiyorum. Sana şirk koşmak istemiyorum. Vahyine, hükmüne, emrine itiraz etmek, fikir beyan etmek istemiyorum emrin karşısında. imtihanın karşısında. Senin kendine böyle dua etmen gerekir. Yok. Kendine duası yok. Sanki o da Allah'ın ortağıdır Fikir beyan ediyor. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Eğer Allah Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız dediyse sizi imtihana tabi tutarım dediyse bu durumda sana düşen imtihanı anlayıp güzel yapmaktır. Allah'ın senden istediği şey bu Elbette ki bu bize ağır gelebilir. Nefsimize ağır gelebilir. Dünyevi, topraktan olan tarafımıza nefsimize ağır geliyor bu. Eğer kul Rabbine iman etmiş, Rabbini tercih etmişse, Rabbini her şeyden çok, canından çok, dünyadan çok seviyorsa, ben gerekeni yaparım der. Seven, sevdiği için her şeyi yapar, yapabilir. Yapabilmelidir. Söz konusu Allah'a iman olunca, bizi yaratan Rabbimiz olunca canımızı da gözümüzü kırpmadan verebilmemiz gerekir. Fikir beyan etmeden, acaba demeden yolunda ölürüm diyebilmesi gerekir. Demesi yetmez, gerektiğinde ölmesi de gerekir. Hazreti Yusuf için, evet öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah seni seçecek, bununla beraber sana olayların, meselelerin yorumunu, rüyaların tabirini öğretecek, hikmeti öğretecek. Üzerindeki nimetini tamamlayacak buyurdu. Rabbin alimdir. Alim ve hakimdir. Buyurdu. Alim ve hakim olan Allah öğretiyor. Tevhili'l-ehadis. Hadiselerin tevili, Hadiselerin hikmeti. Olayların, meselelerin Allah'ın Muamelesinin hikmetini öğretecek sana. Bütün kulları Allah öğretiyor mu? Öğretiyor. Ama kul dinlemezse bir şey öğrenemez. Dinleyince ancak orayı anlayabilir. Dinlemek için de mutlaka aklımızı kullanıp Allah'ın... Vahyunun ışığında, nurunda bakıp anlamaya çalışmamız gerekir. Eğer bunu anlarsak, her anda Rabbimizle muhatap olduğumuzu anlarız. İsimlerinin nerede, ne zaman, hayatımızın neresinde, ne zaman tecelli etmiş anlarız. Anlarız ki her anda Rabbimiz bizimledir. Her anda Rabbimiz bize... Seni seviyorum ve kazanmanı istiyorum. Bu muameleyi sana onun için yapıyorum. Derdimiz bu. Bunun anlaşılmasını istiyoruz. Kulun Allah'ın yakınlığını tatmasını, her anda Rabbi ile muhatap olduğunu anlamasını, bunu tatmasını istiyoruz. Rabbi ile konuşurken birebir gayba konuşmuyor. Neden gayba konuşmuyor? şehadet etmiş ondan, şahit olmuş çünkü. Şahit oluyor ki o anda ona muamele ediyor. Dolayısıyla evet, muhataba konuşması gerekir. Yani ya Kenabdu veya Keneslayın derken nasıl ki kul miracdadır, huzurdadır diyorsak, evet hayatı yaşarken de orta namazında, evet, yani diğer zamanlarda, namazın dışındaki diğer zamanlarda da. Allah'ın huzurunda olduğunu bilip onunla konuşmasıdır. Resulullah Efendimiz'e baktığımızda her anda onun bir duası var. Her anda Allah ile bir konuşması var. Göge bakıyor, konuşuyor. Dışarı çıkıyor, konuşuyor. Elbitesini soyuyor, konuşuyor. Uykudan kalkıyor, konuşuyor. Yemek yiyor, konuşuyor. Ay'a bakıyor, konuşuyor. Güneş'e bakıyor, konuşuyor. Yağmurun yakınca Ya vura bakıp konuşuyor, kiminle konuşuyor? Allah ile Her anda onunladır Ya hamd ediyor, ya tesbih ediyor, ya tekbir ediyor Ya da Rabbine bir şeyler söylüyor Neden böyledir? Her anda Allah ile muhataptır da onda. Bir an bile onun huzurunda Ayrılmıyor da ondan Bir an böyle başka tarafa dönsek, başka bir şeyle meşgul olsa kendine geldiğinde hemen tövbe ediyor. Hemen istiğfar ediyor. Başa tarafa baktım. Herhangi bir şeye bakmış. Evet, öyle buyurdu. Neden böyle tövbe, istiğfar ediyorsun ya Resulallah dendiğinde... Bilmiyorum dedi, sanki dedi öyle hissediyorum yani, sanki böyle bir bulut böyle gönlümün üzerinden böyle bir anda geçiyor. Öyle hissediyorum yani, sanki böyle bir bulut gönlümün üzerinden geçti, sanki böyle bir şeyle meşgul oldum, sanki böyle bulut geçti gönlümün üstünden o anda istiğfar ediyorum. Huzurunda olmadığı, muhatap olmadığı bir an yok çünkü. Bu arada şeytan insanın aklına bir sürü şey getirebilir. Şöyle bir durumda nasıl olmuş, böyle bir durumda nasıl olmuş. O öğretir, nasıl olması gerektiğini öğretir. Nasıl ki uyku esnasında Resulullah Efendimiz buyurdu, ''Gözüm uyur ama gönlüm uyumaz.'' Bunu anlamak için onun tatlığını, yaşadığını yaşamak gerekir. Bütün gönlüyle Rabbinin huzurundadır ama beden itibariyle uyuyor. Gözü uyuyor. Beden itibariyle bir işte manevi olarak Allah ile beraberdir. Evet. Şeytanın verdiği vesvesenin cevabıdır bu. Evet, Allah öğretti ve öğretir. Eğer bir şeyi öğretmemişse, onun hesabını sormaz. Bunu anla demez Allah. Önce onun için öğretiyor. İman etmeyenler, kendisine kitap gelip de kendi kitaplarına, peygamberlerine iman etmeyenler, evet, dediler ki, ''Allah beşere hiçbir şey indirmemiştir.'' dediler. Böyle söylemekle onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler buyurdu. Yani Allah beşere bir şey indirmeden, ona öğretmeden, talim ettirmeden onu nasıl sorumlu tutar, nasıl imtihana tabi tutar, hadi güzel yap, hadi doğru yap der o güzeli doğruyu bilecek ki yapsın dolayısıyla herkese Allah kitabı indirmiştir her bir kurun gönlünde kendi peygamberine gönderilmiş olan kitap mevcuttur. yani hepimizin gönlünde Kur'an mevcuttur Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an gönlümüzdeki Kur'an'la karşılaşsın Sagramasını yapalım, emin olalım diyedir. Onunla karşılaştırıp ikisini birleştirdiğimizde ne olur? Nur tecelli eder. Karşı karşıya gelmeden nur tecelli etmiyor. Rabbim bana böyle söylemiş deyip gönlümüzdekini açlığa çıkardığımızda ikisi karşılaşır. Şimşek çakıyor. Nur tecelli ediyor. Yosa kendi kendimize anlamaya çalışalım. Hayaldır o. Açığa çıkmaz o. Ama dışarıdakini, ayeti okuyup tefekkür edince imanlarını artırırlar buyurur ya. Gönlümüzdeki vahiyle karşı karşıya geldiğinde Şimşek çakıp nur tecelli ediyor. Aynı zamanda gönüle ilmiş oluyor. Daha doğrusu gönüldeki dirilmiş oluyor, canlanmış oluyor. Allah'ın bir de böyle öğretmesi vardır. Gönlümüze vahyedip öğretmesi vardır. Allah'ın bütün peygamberleriyle gönderdiği kitaplar insanlara hidayet olsun, yolu göstersin, onlar için nur olsun diye Allah indirmiştir. Bununla beraber siz bunun şahidisiniz buyurur. Herkes buna şahittir. Bunu nasıl yok sayarsınız, nasıl göz ardı edersiniz? Böyle düşünenler için Allah ne buyuruyor? O bataklığa dalanları bırak. Sen Allah de. Sen Allah de onları bırak. Onlar daldıkları bataklıklarında oynasınlar. Vahyin dışında her ne varsa bataklıktır. Rabbimizi unuttuğumuz anda bataklığa batarız. Bataklıkta oynarız. Develeniriz, çamura, bataklığa batarsın. Bataklığa batmamak için bizim Allah dememiz lazım. Sen Allah de dedi. Sen Allah de, gerisine karışma. Gerisini bırak dedi, o seni ilgilendirmiyor. Sen Allah de. Allah demedikçe, her anda Allah ile muhatap olmadıkça Allah'ın hakkını takdir etmiş olmuyorsun. Her anda Allah sana ne söylüyor? Nasıl bir muamelede bulunuyor? Bunu anlayıp Rabbini muhatap kabul etmedikçe Allah'ın hakkını takdir etmiş olmuyorsun dedi. Bir de Allah'ın özel olarak ilim öğrettiği kulları vardır. Hızır Aleyhisselam gibi Allah öyle buyurdu. Katından rahmet verdiği ilim verdiği öğrettiği talim ettirdiği kul bu özel manadaki Allah'ın ilim talim ettirdiği özel olarak ihsanda rahmette bulunduğu bir kuldur. Evet. Hazreti Musa bunu o ilmi öğrenmek için gidip evet. Hızır Aleyhisselam'a öyle söylüyordu. Allah'ın sana öğrettiğinden bana öğretmen için sana tabi olmak istiyorum. Tabi olayım mı sana? Tabi olsam beni kabul eder misin? Demek ki ilmi gidip almak gerekiyormuş. Ya Rabbi bana da ver katından demedi Hazreti Musa. O ilim neredeyse gidip oradan alması gerektiği ve gidip o da öyle yaptı zaten ama insan kibirlenirse ne diyor ben zaten biliyorum olmasa giderim internetten bakarım öğrenirim bakıp öğrenecekmiş Davut aleyhisselam için biz ona elbise koruyacak elbise yapmayı öğrettik talim ettik öğrettik Demek elbiseyi de, elbise dikmeyi de, zırh yapmayı da kim öğretiyormuş? Allah öğretiyormuş. Onun öğretmediği hiçbir şey yoktur. Bütün kavimler için buyuruyor Allah. İşlerinden onlara ayetlerini okuyan, hikmeti öğreten, nefsi teskiye eden, bilmediklerini öğreten bir Resul göndermişiz. Her kavme... Kiminle öğretiyor bir de Resulleriyle öğretiyor. Gönderirken aynı zamanda öğretmek için gönderiyor. Bir de alışveriş yaparken ne yapmamız gerektiğini Allah beyan ediyor. Sonra Allah'ın size öğrettiği gibi yapın. Alışveriş yaptığınızda belli bir vadeye kadar borçlandığınızda onu mutlaka yazın. Yaz, okuma yazmanız yoksa bir katibe onu yazdırın. Mümkünse iki tane de şahit bulundurun. İki şahit bulamazsanız, bir erkek, iki tane de kadın şahit bulunsun. Biri unutursa, diğerini hatırlatsın diye, diğeri ona hatırlatsın diye. Allah'ın öğrettiği gibi yapın dedi. Bunu Allah size öğretiyor. Kibirlenip, yok biz birbirimize güveniyoruz demeyin. Sonra pişman olursunuz dedi. Bir de Rahman suresinde buyuruyordu. Er Rahman alama'l Kur'an. Rahman Kur'an'ı talim etti. Halak insan alamahul beyan. İnsanı yarattı, buna beraber ona beyanı öğretti. Beyan etmeyi öğretti. Öğreten Rahmandır. Biri birine bir şey öğretecekse mutlaka rahmetle öğretmesi gerekir. Ele sopayla dayakla değil. Yoksa hocanın vurduğu yerde gül biter değil. Hocanın vurduğu yerde şirk biter. Cehalet biter. Onun rahmetle öğretmesi, talim ettirmesi gerekir. Allah rahmetle talim eder. Rahmetiyle talim eder. Neyi? Kur'an'ı. Her bir kûla talim etmiştir bunu onun gönlünde mevcut dedim sonra dışarıdaki ile ne yapıyor? sağlamasını yapıyor, karşı karşıya getiriyor ve ayet gönülde tecelli ediyor beyan. Evet. <gül> insanı yaratı, yaratırken beyanı ona talim ettirmiş üzerinde Kur'an'ı göstermeyi talim ettirmiş, canlı Kur'an olmayı ona talim ettirmiş zaten Allah'ın nefetiği ruh olmayı talim ettirmiş. El esmaul husnayı ona talim ettirmiş. Üzerinde mevcut. Yapılması gereken şey Allah'ın vahiyle, Allah'ın canlı vahiyle karşılaştırıp içindekini açığa çıkarmak. Ona beyani öğrettiği üzerinde göstermeyi Hazreti insan olmayı üzerinde gösterir. Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterir. Bununla beraber Allah'a abdolsun diye yaratmış. Allah'a aşıklığı bütün zerresiyle üzerinde gösterir. Allah bunu ona talim etmiş. Ama o kendinden kaçarsa kendini bulamaz. Kendini bulamayınca, kendini kaybedince Rabbini de kaybeder. Kendini kaybetmiş. Allah'ın kendisine nefettiği, ruhu kaybetmiş, hazreti insan olmayı kaybetmiş, Rabb'ini kaybetmiş. Evet. Bir de ne buyuruyordu? Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. Bütün isimleri. Sonra bunların isimlerini söyle dedi. Melekleri arz edince melekler bilmedi, bilemedi ama Allah Adem'e talim ettirdiği için Adem evet, hepsini saydı. Kim olduğunu söyledi. Meleklere kim olduğunu söyledi. Melekler de onun secdeye layık olduğunu evet, anlayıp tövbe ettiler, istihbar ettiler. Bunu bilmiyorduk, senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yok. Sen Sübhansın Ya Rabbi dediler. Allah'ın alleme fiilini öğrenmeye çalışıyordu. Allah bir kula kitap verirse, kitabı ona öğretir, vahyini öğretirse, o kulun Allah'a şirk koşması mümkün değildir dedi. Allah'ı bırakıp bana kulluk yapın demesi mümkün değildir. O hem Allah'a kul olur, Hem Allah'a kulluğa davet eder. Allah'ın size verdiği kitaba göre Rebbaniler olun der dedi. Rebbaniler. Evet. Rebbaniyyin. Ne demek? Peygamberler aynı zamanda Allah'ın kullarını Rebbani olmaya davet eder. Rabb'e ait. Rabb'in tecelli ettiği kul olun. Allah'ın vahiy, Allah'ın kitabı olun. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'e canlı Kur'an diyorsak, canlı Kur'an olun. Ayetler üzerinde görünsün, tecelli etsin diye davet eder. Ona bakan, bu Rebani biridir, demelidir. Buna davet ediyor. Rebani biri. Rabbiyle evet, beraber olan biri. Rabbine aşık biri. Evet, Maşuğuyla aşk olmuş biri. Üzerinde Rabbinin güzelliği görünür. Tecelli ediyor. Rabbani'yi. Evet. Onlar buna davet eder dedi. Kelimeyi Allah nasıl kullandıysa öyle kullanıyoruz. Bir de Allah... Evet, size öğretiyor buyurdu. Allah size helal ve temiz olan her şeyi helal kılmıştır. Allah'ın size öğrettiği gibi istifade edin. Bir de av, av hayvanlarının yakaladıkları evet sizin için halaldır. Av hayvanları Herhangi bir avı yakalarken öldürmüş olabilir. Bu durumda ne yapmanız gerekir? Onu yerken üzerinde Allah'ın ismini anarak yiyin. Keserken Allah'ın ismini üzerinde anılmamış, hayvan onu boğmuş. Ama yerken Allah'ın ismini zikredip yiyin dedi. Allah öğretiyor. Nasıl yapmamız gerektiğini öğretiyor. Bu öğrendiğimiz, anlamaya çalıştığımız ilk fiildi elleme ''Oku'' ''Allah öğretti'' ''Alak suresindeki fiildi'' ''Allah öğretiyor, Allah talim ettiriyor, sadece öğretmiyor, bilgi vermiyor yani'' ''Yaratırken, terkip ederken, dünya hayatında, ölüm anında, Bununla beraber kıyamet yerinde, ahirette, hatta cennette karşılaşacağı her ne varsa ona talim ettirmiş ve ona vermiştir. Ona öğretmiştir. Ondan mevcut. O karşı karşıya geleceği hiçbir şeye yabancı değildir. Ona talim etmiş. Allah onu terkip ederken terkibini ona göre yapmış. Karşılaşacağı hangi imtihan olursa olsun, onu kazanması için ne gerekirse, hangi özellik gerekirse, nasıl bir güç, manevi güç gerekiyorsa, Allah onu da ona vermiştir. Onu muhatap alıp, çünkü imtihana tabi tutuyor. Onu muhatap edecek. Bilmediği, anlamadığı bir şeyle onu muhatap etmez. İmtihana tabi tutmaz çünkü. Evet, öyle buyurmuştu. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. Vermiştir onu. Talim ettirmiştir. O biliyor. Ama gören biri gözünü kapatırsa, ben görmüyorum derse, o da kendi kendine zulmetmiştir. Kendi kendini kandırıyor. Gözünü kapatıyor, ben görmüyorum der. Ve sırada feryat edip söylüyoruz. Ne diyoruz? Allah'ın kullarına nasıl bir muamelede bulunursan bulun, o muameleyi Allah'tan hak ediyorsun. O muameleye layık oluyorsun. Onun için zulmetmeyin diyoruz. Haksızlık etmeyin diyoruz. Zulmettiğiniz, haksızlık ettiğiniz, ister eşiniz, ister çocuğunuz ister yakınınız olsun. O başına gelecek. Onunla mutlaka karşı karşıya geleceksin. Allah seni buna karşı karşıya getirecek. Allah'ın vadi var. Ne buyurdu? Zerre kadar hayır, gözle görülmeyecek küçüklükte. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. İster gökte olsun, ister yerin dibinde olsun, ister bir kayanın içinde olsun. Allah onu mutlaka karşına getirecek dedi mi? Dedi. Yani nasıl yanlışına hiçbir şey yapmamışsın gibi muamele ediyorsun? Nasıl bir şey olmaz diyorsun? Sen bunun karşılığını göreceksin. Bir mümin bir mümine sertçe şey baksa hakkı geçer dedi. Sen bunun karşılığını göreceksin, hakkı geçti. Laf söyledin, eleştirdin, çekiştirdin. Sen bunun cezasını göreceksin. Suçsuz birini suçladın. Sen bunun cezasını çok ağır ödersin. İftira attın çünkü. Yani o anda laf kalabalığı yapıp kendini haklı çıkardın. Yani sen Allah'a iman etmemedin mi? Sen bilmiyor musun ki bununla karşı karşıya geleceğini? Yoksa Allah'ın ayetlerini inkar mı ediyorsun? Yalanlıyor musun yoksa? Ben inandım değil yoksa yalan mı sayıyorsun? İnkar budur. Ha inkar ettin, ha yalan saydın. Yoksaydın yani. Evet. Bir kula muamele ederken onun Rabbini unutmuşsun sen onun sanki o seni görmüyormuş gibi ona muamele ettin. Eğer sen seni yaratan Rabbinin onunla beraber olduğunu bilseydin, buna iman etseydin bunu tatsaydın bunu hiss sen ona o muamele yapabilir miydin? Yapamazdın. O zaman senin imanın yok. Hiç kendimizi kandırmayalım. İmanı taklididir. Hakiki değil. Bunu anlatmamızın sebebi, imanımız tahkikten hakikate dönüştün diyedir. Hakiki olsun diyedir. Rabbimizin yakınlığını, muamelesini bilelim, hissedelim, tadalım diyedir. Allah'ın kullarıyla, hatta bütün mahlukuyla bir hayvanla bile muhatap olurken, onun sahibinin olduğunu unutmadan, sahibinin huzurunda olduğumuzu bilerek ona muamele etmemiz gerektiğini bilelim diye anlatıyoruz bunu. Mesela hepimiz biliyoruz. Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Bir kadın, Beni İsrail'den bir kadın, geçmiş ümmetlerden bir kadın, bir köpeğe ayakkabısıyla kuyudan su çıkarıp verdiği için, hem de böyle kötü yoldaki bir kadın dedi. Etini satarak geçimini temin eden bir kadın dedi. Ayakkabısıyla köpeğe kuyudan su çıkarıp verdiği için Allah onu cennete koydu. Neden? Rahmet etmiş. Bir köpeğe rahmet etmiş. Gene beni İsrail'den bir kadın kedisi evde zarar verdiği için odaya kitleri buyurdu. Kedi susuzluktan, açlıktan, susuzluktan nemli duvarı yalıyordu. Öylece kedi öldü. Ivadet ehli bir kadın diye dedi. Allah onu cehenneme attı dedi. Bunu haber veren Allah'tır. Allah'ın Resulü konuşuyor. Neyi öğretiyor bize? Bir hayvana bile eğer merhamet etmezsen, zulmedersen ibadet ehli olsan bile senin imanın yok. Senin rahmetin yok. Senin merhametin yok. Sen Allah'ı unutmuşsun. Ama günahı ne olursa olsun bir köpeğe rahmet etmiş kadında rahmet var o rahmetinden dolayı cennete koydu neyi anlamamız gerekir burada muhatabın bir insansa bir insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi Allah'ın ruhundan nefrettiği kendinden varlık verdiği sıfatlarını isimlerini verdiği bir kul Allah'a Allah kendine abd olsun, aşık olsun. Allah onu seviyor, sevgisine karşılık versin diye yarattığı Allah'ın yer yüzündeki halifesi, beni temsil eden halife. Yerde gökte ne varsa insanın hizmetine vermiş, onun hizmetine vermiş. Yeryüzünde bir tek o bir insan olsa her şey ona hizmet ediyor. Ay, güneş, yıldızlar, yer, gök hepsi ona hizmet ediyor. Tek başına olsa Bir insan bütün insanlık gibidir. Bütün insanlık da bir insan gibidir. Allah için. Böyle bir insana zulmedeceksin. Haksızlık edeceksin. Sonra da ben insanım diyeceksin. Onun insanlıkla ne alakası olabilir? O Rabbini görmüyor. Rabbini onun sahibi olarak görmüyor. Kendi sahibi olarak görmüyor. Yaptığı muamelenin Allah'tan olduğunu anlamamış. Allah'ın onu onunla imtihana tabi tuttuğunu bilmiyor. İmtihan her andadır. Kazanma imkanı demektir. Yani nasıl yaparım? insanın gönlünü kazandırırım. İnsanın gönlündeki sevgiyi kazandırırım. Onun gönlündeki Allah'ın sevgisini kazandırırım demesi gerekirken hiç böyle Pervasızca Allah sanki görmüyormuş gibi, işitmiyormuş gibi ona muamelede bulunuyor. Evet Allah buyuruyordu Resul'ün, onları sana bakar görüyorsun, onlar seni görmüyor. Onları seni dinler görüyorsun, onlar seni işitmiyor. Manevi olarak görmüyor ve işitmiyor. Zahiri olarak gözü var, kulağı var ama manevi olarak anlamıyor onu. Anlamak istemiyor, görmek istemiyor. Kimi görmek istemiyor? Allah'ı görmek istemiyor. Neden? Allah'a dost değil de ondan. Allah onun istediği gibi yapmıyor da ondan. Onu görecek olsa susması gerekir. Onu görecek olsa güzel yapması gerekir. Doğru yapması gerekir. Rahmet etmesi gerekir. Fedakarlık yapması gerekir. İkram etmesi gerekir. Varsa yanlışı affetmesi gerekir. En iyisi onu görmeyeyim diyor, görmedim diyor onu. Karşısındakini bağımsız bir varlık olarak görüp ona öyle muamele eder. Haberi yok. Karşısındakine ilahlık vermiş. Kendisi işini yapıyor ya. Allah'tan bağımsız bir varlık ya, ilah, o da ilahtır. Niye ona ilahlık veriyor? Kendine ilahlık veriyor da ondan. Ben de ilahım diyor, o da ilahtır. Bu durumda benim ona galip gelmem lazım. Benim onu mağlup etmem lazım. O bana bir şey diyemez. Bana bir yanlış yapamaz. Hatta yanlış yapması da gerekmiyor. Bana karşı boynunu bükmesi gerekir. Bükmüyor mu? Bükmüyorsa ben gerekeni yaparım diyor. İlah ya. Kısaca bir de Ef'al-ül üzerinde Fatiha'yı izah edeyim birkaç kelimeyle. Allah öğretiyor. Önce Allah kendini tanıtıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rahman ve Rahim. Kulun kendisiyle her anda beraber olduğunu, beraber hareket ettiğini, beraber faaliyette, fiilde bulunduğunu evet, anlaması gereken ayettir. Bismillah. Allah'ın ismiyle, Allah ile beraber. Allah'ın ismiyle, Allah'ın bende tecelliyeti ismiyle bunu yapacağım ama... Benim varlığım Allah'a ait, beni varlıkta tutan, durduran Allah'tır. Ve ben bunu onunla beraber yapıyorum. Allah ile beraber yapıyorum. Bismillah, Rahman ve Rahim. Beraber işi yaptığım Rabbim, Allah Rahman ve Rahim'dir. De, bunu böyle anla. Bismillahirrahmanirrahim dediğinde bunu böyle anlamamız lazım. Bunu Allah ile beraber yapıyorum. Muhatabım da Allah'tır. Bana verdiği isimlerle, bana verdiği güçle, kuvvetle, varlıkla, hayatla bunu yapıyorum. Muhatabım da Rabbim'dir. Elhamdülillahirremil alemin. Hamde layık olan O'dur. Övgiye layık olan O'dur. Onun her işi övgiye layıktır. Rabbim bana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, O işi, övgüye, muamelesi, övgüye layıktır. Bütün yaratması, yani bütün alemlerden Allah'a hamdolsun, bütün alemlerde övgüye layıktır. En küçük alem olan zerreden, atomdan, en büyük aleme olan kainata kadar, bütün alemlerden o övgüye layıktır. En güzelini yapmıştır ve en güzel şekilde her bir aleme, muamelede bulunur. Onun için her bir alemden onu övüyorum. O hamde layıktır. O benim Rabbim. O bütün alemlerin, her varlığın, her zerrenin evet, Rabbidir. Onu terkip edendir. Onu düzene koyandır. Bununla beraber varlığını devam ettirirken aynı ile birebir teke tek her bir aleme tecelli edip muamele edendir. Tabii ki önce bunu kendi üzerine alması gerekir. Onu övüyor bütün alemlerde. Önce kendi üzerimde. Övüyor muyuz? Bakacağız. Yoksa itiraz mı diyoruz? Bu işi böyle yapsaydın daha mı iyi olur diyoruz. Bir de böylesi var. Errahmanirrahim O Rahman ve Rahim'dir. Ben onun rahmetine şahidim diyorsun, Allah bize kendini tanıtıyor, beni böyle anlaman lazım, böyle tanıman lazım, böyle söylemen lazım, o Rahman ve Rahim'dir, nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, elbette ki insanı önce insan ilgilendiriyor, insana, o onun rahmetidir, rahmeti ilahlığından tecelli ediyor, sevgisinden tecelli ediyor. Sevdiği için rahmetle muamele ediyor. Nasıl muamele ediyor kula? Kul kazansın diye muamele ediyor. Kul kazansın diye. Ona kazanma imkanı veriyor. Önüne gelen ne olursa olsun. Hangi musibet, hangi bela, hangi dedikodu, hangi iftira olursa olsun, hangi hastalık olursa olsun, bu böyledir. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Musibetin En büyüğü bana, peygamberlere, sonra bize yakın olanlara gelir. O saf rahmetmiş. Evet. Rahmet enlil alemine en büyük musibet, en büyük bera. Kimden? Rahman ve Rahim olan Allah'tan. Rahmet, rahmeti hak ediyor çünkü. Dolayısıyla... Ona rahmet kapılarını ardına kadar açıyor. Kazansın diye imtihana tabi tutuyor. Tuttu mu? Tuttu. Bütün peygamberler bu şekilde imtihana tabi tutulmuş mu? Elbette ki evet. Kazanmışlar mı? Elbette ki evet. Bu bir günlük hayatta kazandılar. Böyle kazanılır. Yoksa böyle ufak tefek basit şeylerle böyle üzülüp, sıkılıp, bunalıp, Feryat dedim. Ya Rabbi hele bunu şöyle yap. Bu nasıl bir kulluktu? Sen hangi peygambere tabiisin? Sormak lazım. Senin peygamberin imtihana tabi tutulurken o da böyle mi yapmıştı? Sen ona mı tabi oluyorsun? Yoksa senin tabi olduğun başka bir peygamberin mi var? Sormak lazım. Imtihana tabi tutan o fiillerin faili Allah değil midir? Kime itiraz ediyorsun? Kime karşı feryat ediyorsun böyle? Evet, o Rahman ve Rahim'dir. Bir kul Rabbini Rahman ve Rahim olarak görmedikçe, buna iman etmedikçe mümin olmaz. Her muamelesini rahmetinden görmedikçe mümin olmaz. Müslüman olmaz. Taklidi Müslüman, İzmi Müslümandır. Daha doğrusu işine gelince Müslüman. İşine gelmeyince ben Müslüman olmayı, mümin olmayı kabul etmiyorum diyor. Ben Allah'ı kabul etmiyorum diyor. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. İnsanlardan bir kısmı uçurumun yarın kenarından Allah'a kulluk eder. İşine gelince kabul edilir, gelmeyince kabul etmiyor. Onlara bir nimet verildiğinde bu benim Rabbimden diyor. Şükrü diyor, bu benim Rabbimden. Ona bir nimet, ona bir musibet geldiğinde bir de bakarsın ki yüz çevirdi. Bir de bakarsın ki Allah'a şirk koştu. Nimet gelirken bu benim Rabbimden diyor, benim kerim olan Rabbimden diyor. Ama musibet gelince tam tersini, bir de bakarsın ki Allah'a şirk koştu. Musibet için ne diyor? Şu şöyle yaptı onun için, bu böyle yaptı onun için. İmtihan nerede? Onu kabul etmez. İşine gelmedi. Bir de bakarsın ki Allah'a hainlik yaptı. Evet, hainlik. Biliyor aslında. Biliyor işine gelmiyor. Direkt Allah'a bir şey diyemiyor ya, söylese olmaz ya. Bu sefer İşte kullarını suçluyor. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, onun için böyle oldu. Peki Allah nerede? Senin hayatında Allah yok muydu? Nimet geldiğinde hani bu Allah'tan diyordun. Buna niye Allah'tan demiyorsun? İmtihanı kabul etmemiş. Evet. Rabbini Rahman ve Rahim olarak kabul etmemiş. Anlamamış. İmtihanı anlamamış. Allah'ın muradını anlamamış. Anlamamış ki Allah o kazansını istiyor. Ondan böyle muamelede bulunuyor. Evet, Devamında ne bulunuyor? Maliki din. O din gününün malikidir, melikidir, sahibidir. Yevmüddin'i anlatırken Allah bir de kıyamet gününü Yevmüddin olarak anlatır. Hesap günü. Herkesin yaptığının karşılığını bulacağı gün. bu durumda hesabımızla karşı karşıya geleceğimiz günde kazanmış olmamız için Allah bizi imtihana tabi tutuyor. Rahmetiyle imtihana tabi tutuyor. Rahmetinin içine girelim. Evet kıyamet günü rahmetiyle o muameleye layık olalım. Onu hak edelim diye imtihan vardır, musibet vardır, bela, dedikodu, iftira, hastalık vardır. Yoksa onu Bağımsız olarak, bir bela olarak, bir sıkıntı olarak görüp O sıkıntının arkasındaki nimeti görmeyince Ne yaparız? Sevmeyiz onu Sevmeyince O fiilin faili Allah'tır ya İmtihana tabi tutmuş ya kulü Eğer kabul etmezse Allah'ı kabul etmediğini bilir Onun için Yok sayma yoluna gider imkan değilmiş gibi evet, konuşur düşünür konuşur birilerini suçlar. Evet sonra ya kenab du Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. Kuluna öğretiyor bunu böyle söyle. Bunu böyle söylemen lazım. Fatiha'yı anlatırken söylediklerime karşılık kuruluna diyor ki sen de yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Her neyi istersek senden istiyoruz. De ve teslim ol. Senin başka çaren yok. Senin söyleyebileceğin, bana söyleyebileceğin şey budur. Bunun dışında bana bir şey söyleme diyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Talim ettiriyor. Kulluğu talim ettirdi. Baştan başlarken talim ettirdi. Kendini tanıttı. Şimdi de kuli kula tanıtıyor. Sen absın. Senin beni istemen gerekir. Beni benden istemen gerekir. Bununla beraber istediğini de benden istemen gerekir. Beni benden istemek ne demek? Ben seni imtihana tabi tutarken, sana muamele ederken, senin nasıl yapmanı istiyorsan, öyle yap ki, beni kazanabilesin. Benim rızamı, benim sevgimi, benim yakınlığımı kazanabilesin. Benim rahmetimi kazanabilesin. Yoksa, bunu söyleyemedinse, bunu anlamadın, bunu yapmadınsa, kendi kendine, Bir din hayal etmişsin. Bir ilah hayal etmişsin. Niye hayal ediyorsun öyle düşünüyorsun? Öyle işine gelmiş. Belki de nefsin ilahlık iddia etmiş de ondan. Her istediğini benden iste dediğine göre bu durumda her istediğimizi veren de odur. İstediğimizi de verendir. Hatta bizim istemeyi bilmediğimiz... İhtiyaçlarımızı da verendir. Öğretendir tabi önce. Ben yaptım deme. Ben kazandım deme. Ben veriyorum. Bazen istediğin için veriyorum. Bazen istemediğini veriyorum. Evet. Başka neyi istemen gerekir? Ehdine siratel müstakib. Sıratı müstakime hidayeti iste. Sıratı müstakimde bana gelen yolda olmayı iste. Bana gelen yolda tarif ettim sana yol budur. Baştan beri anlattığım fatihadaki yol da budur. Böyle olman gerekir. Yani kendini Rabbinle beraber bilmen gerekir. Hayatı onunla yaşaman gerekir. Hamdi ona yapman gerekir. Bütün alemlerde ona hamd etmen gerekir. Bütün alemlerle, neyle muhatap olursan ol, Allah ile muhatap olman gerekir ve onu övmen gerekir. Sen güzel yapıyorsun ya Rabbi demen gerekir. Onu Rahman ve Rahim olarak bilip iman etmen gerekir. Her muamelesinin, her fiilinin rahmetinden, Rahman ve Rahimliğinden olduğuna iman edip bunu öyle tatman gerekir. Onun din gününün sahibi olduğunu, yani din gününde kazanmış olarak, Oraya gitmen için sana muamele yaptığını, kazanman için sana bu muameleyi yaptığına iman etmen gerekir. Bunu böyle anlaman gerekir. Böyle olunca Allah'a oluyorsun. Onu seviyor ve onu istiyorsun. Çünkü ondan başka bir şeyin yok. Sana ait olabilecek hiçbir şey yoktur. İstediğini de ondan istemen gerekir ki hidayette olasın. Sirat-ı müstakimde onunla muhatap olasın. Ona koşasın ona yaklaşasın yakın olasın. <gülüyor> evet, sıratel <gülüyor> aleyhim olmamak için, gazava uğramamak için, Allah'tan uzak olmamak için, Rabbini kaybetmemek için Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sırat müstakim'de yürüyüp gelmen gerekir. Tek kelimeyle Fatiha olman gerekir. Fatiha'nın özü olman gerekir. Canlı Kur'an olman gerekir. Böyle olunca Rabbinle muhatap olmuş olursun, beraber olmuş olursun. Onunla muhatap olduğunu tatmış olur, anlamış olursun. Evet. Allah'ın alleme fiilini anlamaya çalıştık. Talim ettiren, öğreten. Öğretirken hem zahiri hem manevi olarak öğreten. Gönüle vahyeden. Her anda muamele ederken kendini tanıtan. Kendini kuruna tanıtan. Ama bu Gözünü kapatıp ben görmüyorum, ben körüm derse, onun için yapılacak bir şey yok. Çünkü Allah irade vermiş, tercih hakkı vermiştir. Körüm diyene kör ol diyor, sen bilirsin. Görmek istiyorum diyene Allah bak deyip gösterir. Görmek istemiyorum diyene de onu zorlayıp ile de göreceksin demez tercihi golap rakmış çünkü. Evet. Allah bizi Allah'ın talim ettirdiğini anlayanlardan eylesin. Öğrettiğini anlayanlardan eylesin. Öğrettiği kitabı, hikmeti anlayanlardan eylesin. Talim ettirdiği El Esmaul Husna'yı üzerinde görüp tadıp yaşayanlardan eylesin. Bu alemde yeryüzünde Rabbinin talim ettiği esmayı üzerinde gösterip Allah'a halife olan, ayna olan kullarından eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.